İmamın arkasında saf olurlar. İmamla aynı hizada durmak veya imamın önüne geçmek namazda engeldir. Namazı e, geçersiz hale geçirebilir. Eğer cemaat imamdan başka e, erkek ve bir kadından oluşuyorsa, imamın arkasına e, erkek geçer,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 Ondan sonra kadınlar bir saf diyoruz. Tabii çocuk ve cemaat namaz deyince bir notu hiç unutmuyoruz. Nedir o notumuz? Çocuk kesinlikle mümeyyiz çocuktur. Mümeyyiz olmayan çocuğun cami ve cemaatle ilgili bağlantısı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 Müslüman e, cemaatle namaz kılanın üç ismi var. Müdrik, lahik ve mesbuk. Müdrik, lahik ve mesbuk. Müslüman, namazı iftita tekbirinden veya birinci rekatından itibaren diyelim, sonuna kadar imamla beraber kılabilirse buna müdrik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 İmam Esselamu dediği an, imamın cemaatle ilgili namazı bittiği için o esnada yetişen namaza yetişememiş olur. Dört rekatlık bir öğle namazında da, iki rekatlık sabah namazında da durum böyledir. Yani İmam Ettehiyyatü teşehhüte oturdu, teşehhüten imam kalkmadan yani veyahut işte selam vermeden yetişen namaza yetişmiştir. Elbette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 Aleyhissalatu vesselam biricik talebeleri vardır. İbn Mesudları, İbn Abbasları, İbn Ömerleri vardır. Enes İbn Malikleri vardır. Onların <gülüyor> ekolleri vardır. Biri şu, biri bu demiştir. Bizi bulvara çıkaracakları zaman şu caddeden git demiştir İbn Mesud. İbn Ömer de şu caddeden git demiştir. Bunun adı aslında mezhep değildir.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 Ahmet bin Hambeli vardır, Malik bin Enes gibi Rasulullah hayranı olanı vardır. Yok, bizim başka kimsemiz yoktur. Hepsi imamımızdır. Hepsine göre yaşamak bunaltıcı için bizi. Bir tanesinin peşinden gittik. Hangisi bize nasip olduysa, Ebu Hanife nasip oldu, gittik peşinden. mesela. Bu şekilde bakarız. İmam A mezebinden, de B mezebinden olduğunu sayalım